Kendi yüzünü taşımak Ruhi Gül Bilim ve teknolojinin gelişmesi insanın doğayla mücadelesini bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan bu savaşta kendine yenilmesini de hızlandırmıştır. Kişinin kendine yabancılaşmasının derinleşmesi olarak açıklayabileceğimiz bu sorun aslında çoğumuzun şu ya da bu şekilde mağlup olduğu bir cephede kendini göstermektedir. Maddenin hayatımızda manaya galip gelmesinden midir, bilim ve teknolojinin nimetlerinden bilinçli bir şekilde yararlanmayı bilmediğimizden midir bilinmez ama çoğumuz bu dertten muzdaribiz maalesef. Bilim ve teknolojik gelişmelerden en büyük payı alan sektörlerden biri de kuşkusuz iletişim sektörü. İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeye karşın insanın kendi içinde büyüttüğü iletişimsizlik yalnızlığın da kapılarını ardına kadar açıyor. Bize sadece bu yolda yürümek düşüyor, hem de tek başımıza. Bunda yüz yüze iletişimden kitle iletişime geçmenin etkisi büyük. Belki de bu yalnız yürüyüşten korktuğumuzdan olacak. Yanımızda hep yüz yüze iletişim kurabileceğimiz kişiler arıyoruz. Ancak teknolojinin acımasızlığı işte burada karşımıza çıkıyor ve bizi ait olduğumuz medraya sürüklüyor, yalnızlığımıza. Bu zorlu kabustan uyanmak, insanlar için de var olmak ve hissedilmek savaşı veren yok mu? Elbette var. Bu serüvende başarılı olanlar da var, yolunu saptıranlar da. Bunların ne kadarı kendi yüzünü taşıyor acaba? Evet, asıl sorun bence bu. Kendi yüzünü taşıma sorunu. Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde olmazsa olmaz önemi haiz, kendisi gibi olma gereği ne kadar önemseniyor. Bence her aklı başında kişinin oturup düşünmesi gereken sorun bu. İradesi sağlam her insan, acaba üyesi bulunduğum toplumda ne kadar kendimi temsil ediyorum sorusuna mutlaka cevap aramalıdır. Öyle ya, küçücük menfaatler uğruna kılıktan kılığa girenlerimiz, yalanın dolanın envai çeşidini üretenlerimiz, insanı sömürerek hatta üstüne basa basa bir basamak yukarı çalışanlarımız ne kadar kendisine dost dersiniz. Ne kadarımız, mazimizin atimize rehberlik ettiği gerçeğinden kaçabiliriz. Hem de bunu bilerek girdiğimiz her ortamda bu kalemun gibi kılıktan kılığa bürünmeye çalışmak neden. Sanatçımız, icracımız, entelimiz, akademisyenimiz, siyasetçimiz, din adamımız, öğrendimiz, sporcumuz, yazarımız, edebiyatçımız, şairimiz, kısaca biz. Sınırlı ve sorumlu hayatımızda olması gerekene ne kadar yakınız, ve ne kadar kendi yüzümüzle insanların içinde dolaşıyoruz. Ben hiç kimseyi kendi yüzüyle görmedim. Acaba bunun nedeni kendi yüzümle insanlar arasında olmamamın bir sonucu mu? Seslendiren Mustafa Birgin Eylül 2007